Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahid'il kahhar. <gülüyor> Ves-salatu ves-selamu ala nebiyina'l muhtar. <gülüyor> ve ala alihi ve ashabihi'l athar. Ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, bugün hakikate hakkıyla şahit olmak diyeceğiz inşallah Allah bizi şahitlerden kılsın o şehadet sorumluluğunu gerçek manada yapabilmeyi bizlere kolaylaştırsın başlayan şehadet yürüyüşümüz sonuna kadar da daim olsun inşallah güzel başlayan yolların güzel bitmesidir asl olan bütün derdimiz tasamız hep bu olsun akıbet meselesi nasıl ki sahabenin yüreğini dağlayan bir mesele ise bizim de yüreklerimizi dağlasın ve biz en son bu işin sonunu nasıl bağlayacağız nasıl bitireceğiz noktasında o ızdırapla Rabbimize doğru yürüme adına bir gayret içerisinde olalım inşallah. Hepinizin malumu biz bu dünyaya sahip olmaya değil şahit olmaya geldik. Bu şahadetin en önemli göstergesidir aslında kelime-i şahadet. Eğer hakikat güzel bir hane ise o hanenin bir kapısı varsa o kapının anahtarı kelime-i şahadettir. Biz kelime-i şahadet anahtarıyla gireriz hakikat hanesine ve orada neye şahit olmuşsak o şahitliğin sorumluluğunu yerine getirme adına da gayret gösteririz. Tam bu noktada iki soru sormak durumundayız. Hakikat nedir? Hakikati hakkıyla nasıl şahit olabiliriz? Çünkü bu iki sorunun cevabı meseleyi biraz daha zihinlerimizde berraklaştıracak. Bazı şeyler biraz daha anlaşılır, kılınacaktır. Bu derslerde ben uzun uzun dilsel izahlara girmek istemiyorum sizi yormamak için. Onun için genel bir ifade ile hakikatin şöyle bir tanımını size verebilirim. Hakikat içinde asla şüphe bulunmayan, mutlak manada doğru, gerçek ve sabit olan sonuna kadar da bu doğruluğundan hiçbir şeyi kaybetmeden devam edendir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 en başa yazacağınız şey aziz kitabımız olan Kur'an'dır. Hakikat Kur'an'dan öğrenilir ve Kur'an hakikatin kaynağıdır. Kur'an'ın bize vaaz ettiği her şey imana ait birçok meselemiz hakikattir. İslam'ın birçok meselesi hakikattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an'ın verdiği mesajları hayata intikal ettirme noktasındaki çabası ki o çabanın adı sünnettir. O sünnetin içerisinde olan şeyler hakikattir. Sünnetin yazılı belgeleri olan hadisler hakikattir. Kur'an'dan ve sünnetten yola çıkarak Allah'ın muradını ve kulluğumuzun kodlarını bize aktaran sahabenin beyanları hakikattir. Sahabeden aldıkları o ufukla, bize kadar bu işi ulaştıran alimlerimizin, ariflerimizin, abidlerimizin bu manada söyledikleri hakikattir. O halde biz hakikati şöyle bir ifadeyle hepsini içine alabilecek şekilde söylesek hata etmiş olur muyuz? Nebevi miras hakikattir. Zaten biz nebevi mirası değerlendirirken ilk dersimizde ne dedik? O nebevi mirasın üç mesajı var. 3 alanı var Allah'ın kitabı peygamberin sünneti mektebin talebeleri o mektebin talebeleri dediğimiz zaman sahabeyi de ondan sonra gelenleri de ona dahil ettiğimiz için 3 temel alana ait olan şeyler nebevi miras olarak değerlendirilmeli dedik ve şimdi de nebevi miras dediğimiz şeyin hakikat olduğunu anladığımız zaman hakikate şahitlik meselesinin alanlarının neler olduğu ortaya çıkacaktır. Peki gelelim ikinci soruya. Ne yaparsak hakikate gerçekten hakkıyla şahitlik yapabiliriz? Elbette ki bunun birçok cevabı var ama bu cevapları biraz böyle özetleyelim ki zihinlerimizde net bir biçimde kalsın. Bu meselede de benim size söyleyeceğim beş tane temel mesaj var. Birincisi şu, bütün ön yargılardan kurtulur, ümmileşir yani saflaşır, elimizden geldiğince öğrenmeye gayret edersek. En başa bunu yazdık. Bütün ön yargılardan kurtulur, ümmileşir yani saflaşır, elimizden geldiğince öğrenmeye gayret edersek. Hakikate hakkıyla şahit olabiliriz. Bunu yaparsak bakın ilim öğreniyoruz ama saflaşmadan öğrendiğimiz için bazen o öğrendiğimiz ilimler malumat itibariyle çoğalıyor, büyüyor, genişliyor ama hakikate şahitlik noktasında istenilen noktaya bizi varmıyor, vardırmıyor. Neden? Çünkü bir sıkıntı var başta. Saffet olmamış, saffet olmadığı için Üzerine bina edilenlerde de arıza var. İşte burada evet öğrenme noktasında bir sorumluluğu dile getiriyoruz. Ama bunun öncesinde bir şeyi de ortaya koyuyoruz. Önce saflaşacağız. Saffet olacak. Arkasından bu olacak. Önce ümmileşeceğiz. Arkasından ilim olacak. Arkasından öğrendiklerimiz gelecek ki gerçek manada bizi hakikate şahit olma noktasındaki bir vazifeye ulaştırsın. İkincisi... Öğrendiklerimizi içselleştirmeye çalışır yani kavrar zihin ve alın teri dökerek iyice bellemeye dikkat edersek sadece ezber değil öğrendik ezberledik iş bitti hayır içselleştirmeye çalışmak bir yönüyle hazmetmek bir yönüyle kavramak gerçekten meselenin maksadını hikmetini Muradını anlama adına gayret göstermek. Bu manada yapılacak her türlü şeyin adı tefekkürdür. Unutmayın tefekkür de en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Hakikate şahit olabilme adına tefekkürün de burada ne kadar önemli ve gerekli olduğunu görmüş oluyoruz. Üçüncüsü kavradıklarımızı hayatlarımıza taşır. Yani temsil vazifesinin gereğini yerine getirir dil ile söylediklerimizi hal ile tasdik edersek hakikate şahit olmanın üçüncü yolu da bu bu da önemli olduğu için bunu da tekrar etmek istiyorum kavradıklarımızı hayatlarımıza taşır yani temsil vazifesinin gereğini yerine getirir dil ile söylediklerimizi hal ile tasdik edersek dördüncüsü hayatlarımıza taşıdıklarımızı Başkalarına iletir yani tebliğ görevimizin sorumluluklarını ortaya koyar. Mahrum olan yüreklere bu güzellikleri taşımaya çalışırsak birinde temsil vardı birinde de tebliğ var. Sadece kendimizin anlaması kavraması hatta yaşaması yetmez. Bir de bunu başkalarına ulaştırma adına bir sorumluluğumuz var ki dördüncü alanda da dördüncü mesajda da bunu söyledik. Beşincisi de şu asla netice hesaplarına takılmaz yani hizmet burada ücret orada der. Ne kazanacaklarımıza ne kaybedeceklerimize bakmadan sabrı kuşanır işimize odaklanırsak. Bu kadar gayret gösterdik yine de 10 tane adamı ancak ulaştırabildik. Allah sana bunu sormayacak sen şu 4 taneyi yaptınsa netice senin işin değil. Eğer sen gerçekten dört tanesini burada istenilen gibi yaptınsa netice hesaplarına girmek haddi haç aşmaktır. Her ha haddi aşan insan da Allah'a ait olan bir alana doğru kaymıştır ve o manada da başına başka başka işler getirecektir. Dolayısıyla burada özellikle hakikate şahit olma noktasındaki beşinci sorumluluk da bu manada çok önemli. Allah'ın izniyle bunları yapan bir insan hakikate şahit olmuş olabilir ve hakkınca şahit olabilir. Allah bizi böyle şahitlerden kılsın ama gelin görün ki benim güzel kardeşlerim başından beşinci maddeye kadar çok çok ciddi sıkıntılarımız var. Saflaşma adına, berraklaşma adına, ümmileşme adına problemlerimiz var. İlim öğrenme... O ilmi anlama, anladıklarımızı kavrama noktasında sıkıntılarımız var. Kavradıklarımızı hayatlara taşıma, hayatla temsil etme adına sıkıntılarımız ve problemlerimiz var. Doğru bir biçimde mesajları muhataplara ulaştırma konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Sabır ve sebat konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılar olduğu için zaten... Hakkıyla hakikate şahitler olamıyoruz. O şehadet makamı şu anda boş kaldığı için de bu işten mahrum olanlara İslam'ın bu güzelliğini ulaştıramıyoruz. İnsanlara bu manada temsiliyet adına da bize yüklenen misyonun vazifenin gereğini bir türlü yerine getiremiyoruz. Şimdi burası bir mukaddime olarak kabul edilsin. Benim güzel kardeşlerim, güzel meclis arkadaşlarım, Dert ortaklarım burada dertleşiyoruz yine bir dert açacağım şimdi bir derdi beraberce konuşmaya çalışacağız. Modern zamanlar dediğimiz şu içinde bulunduğumuz zamanlar birçok alanda ister sosyal anlamda ister ideolojik anlamda ister ekonomik anlamda ister dini alanlarda izimlerin işgaline uğramış zaman dilimleridir. Komünizmin, sosyalizmin, liberalizmin, laikizmin, kemalizmin ile ahir birçok işgali şu anda hayatlarımı, hayatlarımızı kuşatmış vaziyette. Meselenin dini alanına bakın din alanında da izimlerle biz bir mücadele veriyoruz ve o alanda da ciddi ciddi problemlerimiz ve imtihanlarımız var. Tabi bu alanların hepsini burada anlatmak mümkün değil konumuz o da değil ama ben bir noktaya doğru size götüreceğim. Şu anda bizim inanç noktasında beş tane izimle imtihanımız var. Ateizmle imtihanımız var, deizmle imtihanımız var, agnostizmle imtihanımız var, panteizmle imtihanımız var, paganizmle imtihanımız var. Bunları uzun uzun izaha gerek yok. Batılı tasvir etmenin de bir anlamı yok. Ama birer cümleyle ne demek olduğunu severeyim ki dertlerimizi biraz daha farklı bir çerçevede konuşalım. Ateizm dediğiniz şey tanrı yok. Dolayısıyla din diye de bir şey yok. Dolayısıyla bir sorumluluk da yok demektir. Deizm tanrı var ama vahiy yok, din yok. Dolayısıyla dinin hayata müdahalesi yok demektir. Deizmle ateizm arasındaki farkı da bu çerçeveden anlayalım. Agnostizm tanrı var mı yok mu bilinmez. Olabilir de olmayabilir de. Bunun için bilinmezlik var. Dolayısıyla hayata müdahale eden bir din yok demektir. Panteizm tanrı var. Evrenin bizzat kendisi tanrıdır. Tanrı bütün varlıklarla bütünleşmiş bir vaziyettedir. Dolayısıyla neye baksan o tanrıdır ya da tanrıdan bir parçadır. Böyle olduğu için de kuruntulara dayalı bir din var. Paganizm tanrı var. Bir de tanrıyla birlikte tanrısallık atfedilen şeyler var. Putlar var, güneş var, yıldız var, ay var, hatta ağaçlar var. Hatta farklı farklı hayvanlar var var var da var dolayısıyla kuruntulara dayalı bir din var bu beş tane din alanındaki izimle bu memleketin insanları olarak imtihanımız var belki şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz bana hocam iyi hoş da paganizm nereden çıktı şu memlekette puta tapan kimse mi var e putu sadece heykel işte miladi 6. asırdaki lata, uzzaya, hubele indirgerseniz evet bu itiraz biraz haklıdır. Gerçi az da olsa öyle heykellere tapanlar da var da o işin ayrı bir boyutu. Ama şöyle şeyler de var. Mesela diyelim ki bir siyasi lidere gönül vermiş. Adam siyasi lideri tanrılık gibi görüyor. Tanrıya atfedilen hususiyetlerde görüyor o varsa biz varız diyor o giderse biz de gideriz diyor eğer ona bir şey sorulacaksa edilecekse böyle bir hakkımız yok diyor ne derse bugün bir şey söyler yarın tam tersini söyler doğru söylemiştir der. ve bir şekliyle Allah'ın vasıfları onda toplanmıştır noktasında ikrarla ya da düşünceyle bunu anlarsa aslında o si siyasi lider o şahıs için put haline gelmiştir. Birini düşünün mesela bir hocaya, bir şeyhe, bir mürşide biraz önce söylediğim nazarla bakıyor. Benim hocam gaybı bilir diyor. Benim hocam şöyle şöyle özelliklere haizdir der. Benim hocam şu şu şu şekillerde üstün vasıflarla donatılmıştır der. Helal haram meselesinde Allah'ın kitabından peygamberden belli şeyleri alacağına o mürşid olarak gördüğü insana onları hasreder. Orada o hocayı o mürşidi aslında put haline getirmiş olur. Hatırlıyor musunuz Adi İbni Hatem'in aleyhisselatü vesselam efendimizle hatırasını? Boynunda bir haç daha Müslüman olmamış Allah Resulü'nün huzuruna giriyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de Tevbe suresinin 31. Evet. ayetini okuyor. O ayeti duyar duymaz Adi İbni Hatem Allah Resulüne soru soruyor. Ya Resulallah diyor sen ayet okudun ve ayette şöyle bir şey söyledin. O Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı ve ona inanan hahamları, rahipleri... Rabler olarak edindiler ama biz onları Rabler olarak edinmiyoruz. Biz onları sadece din adamı olarak algılıyoruz, din adamı olarak görüyoruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Peki onlar bir şeyi helal kıldıkları zaman onu helal kabul ediyor. Bir şeyi de haram kıldıkları zaman onu haram kabul ediyor musunuz? Evet dedi Adi ibn Atem. İşte budur Rab edinmek. İlle de onu Allah gibi, Tanrı gibi, ilah gibi görmeye gerek yok ki. Allah'a ait olan bir alanı sen Allah'ın iradesinden alıp bir beşerin alanına çektiğin anda onun adı şirk oluyor. Ve oraya girecek her türlü şeyde insanı inanç noktasında başka başka problemlere düşürüyor. Dolayısıyla bugün bu beş tane alanda da bizim imtihanımız var ne yazık ki. Ya bunu görmemezlikten geleceğiz, ölü taklidi yapacağız, kulağımızın üstüne yatacağız ya da bunu fark edeceğiz ve bu teşhisin üzerinden tedavi noktasında bazı şeyleri konuşup en azından gençlerimizi, çocuklarımızı bu imtihan alanlarına karşı korumanın yollarını doğru bir biçimde tespit etmeye çalışacağız. Bu bir tespit. Şimdi soru şu. Kimimiz... 14 asırdır elhamdülillah atalarımız dedelerimiz Müslüman olan çocuklarız. Hatırlayın Hazreti Ömer döneminde Anadolu İslamlaştı. Antakya Hazreti Ömer döneminde Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın eliyle vesilesiyle imanla tanıştı. İyad bin Ganem'in komutasındaki İslam ordusu bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmını İslam'la tanıştırdı. Ama kimimiz? 12 asırdır imanla tanışmış insanların çocuklarıyız kimimiz 10 asırdır imanla tanışmış neslin çocuklarıyız elhamdülillah bunu bir övünç kaynağı olarak değil bir durum tespiti olarak söylüyorum şunu da söylüyorum 250 yıl İslam'a bayraktarlık yapmış Selçuklu medeniyetinin çocuklarıyız elhamdülillah ne kadar iftihar etsek inanın ki az 600 yıldır Osmanlı gibi İslam'a bayraktarlık yapmış bir büyük medeniyetin çocuklarıyız. Dünyaya adalet dağıtmışız. Dünyaya İslam'ın mesajlarını ulaştırmışız. Nerede dünyada mazlumlar varsa oraya koşmuşuz. Nerede sıkıntılar varsa o sıkıntıları gidermişiz. Ve birçok yere İslam'ın mesajlarını bizim medeniyetimizin ve bizim neslimizin aslında bir yönüyle başlangıcı olan o bahtiyar insanlar ulaştırmışlar. Şimdi böyle bir memleket Osmanlı bakiyesinin üzerinde kurulmuş bir memleket ve biz bu memlekette bunları konuşuyoruz. Şu anda ateizmi konuşuyoruz, mi konuşuyoruz. Bu memlekette konuşuyoruz. Düne kadar yaslanıp kolay kolay yüzde doksan Müslüman olan bir memleket diyorduk. Ama hiç kimse kusura bakmasın bu sözün hamasetten başka bir şey yok. %99 Müslüman nerede böyle bir şey olsaydı halimiz böyle mi olurdu? Bir yanılgımız var onu da düzeltmemiz lazım burada. Ateizmden deizmden ya da diğerlerinden bahsedince aklımıza şu gelmesin. Ya bunların bizimle ne işi var? Diyelim ki işte falanca yerde oturan biraz daha aristokrat kesim İslam'la dinle zaten ileride geçmişten beridir aralarında mesafe vardı. İslam'a karşı soğuk oldukları için bir müddet sonra inanç noktasında sıkıntılar yaşadılar ve böyle sapmalar yaşandı. Evet bu doğru ama şu da var babası Müslüman beş vakit namaz kılıyor camiye gidiyor. Bir vakıfta dernekte cemaat içerisinde yer almış. Annesi Kur'an kurslarında camilerde sohbetlerde dolaşıyor. Babası sakallı, annesi çarşaflı, tesettürlü. Böyle evlerin çocukları şu anda inanç noktasında kayma yaşıyor. Yangın öyle bizim zannettiğimiz gibi dışarılarda değil. Bizim evlerimizde yangınlar var. Ben haftada en az bir iki tane böyle bir delikanlı görüşüyorum ve bu delikanlıların anne ve babaları çoğunlukla biraz önce size resmettiğim şekliyle dışarıdan insanlar değil bizim içimizde bizim yanı başımızda biraz önce söylediğim gibi namaz kılan anne ve babanın çocukları dedeleri nineleri bu manada hassasiyet içerisinde olan nesillerin çocukları yani bizim çocuklarımız gerçi diğerleri de olsa onlar da bizim bu memleketin insanı onlara karşı da sorumluluğumuz ayrı ama yangın o kadar bize yakın ki şu anda belki bizim evimizde var ve bizim haberimiz yok çünkü bu deizm denilen şey şöyle bir illet çocuk aslında o düşünceyi benimsemiş Zihin dünyasında öyle bir algısı var babadan anneden çevreden korktuğu için kimseye söylemiyor ve bazen babanın annenin baskısıyla abbessiz namaz kılıyor. Bazen babanın annenin baskısıyla başka başka şeyler söylüyor. İnanılmaz derecede bir nifak haline girmiş iş. İnanılmaz derecede bir nifak boyutunda ama çaktırmıyor söylemiyor. Ne zamanki evden aileden kurtuldu üniversiteye gitti babanın o gözlerinden kurtuldu. O zaman yeni bir çevre ediniyor ve bu işi daha geniş bir biçimde daha rahat bir biçimde yanında oluşturduğu yeni arkadaşlarıyla farklı bir algıyla söylüyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki geriye doğru dini öğrenme yerine bir adım atacağına dinle hesaplaşmaya girişiyor. Aslında ailenin aslında babanın başka sebepleri de var tabi bunun. Neyse o sebepler o sebepleri tespit edip o sebeplerle mücadele edeceğine dinle mücadele ediyor ve meseleyi hadise düşmanlıkla başlatıyor. Hadise düşman oluyor Allah Resulü'nün beyanlarını sorguluyor tarihi sorguluyor iş yavaş yavaş yavaş yavaş Kur'an'a geliyor Kur'an'a gelene kadar da zaten birçok şey inanç düzleminde kaymalar yaşıyor ve çok ilginç bir hale geliyor. Allah muhafaza etsin bizi benim derdim morallerinizi bozmak değil ama bu yangını bizim bir şekliyle fark etmemiz gerekiyor. Yoksa Allah korusun yarın daha büyük bir orana daha büyük bir noktaya geldiği zaman eyvah ederiz ama hiçbir şey yapamayız. En azından şu anda bu yangının neden kaynaklandığını tespit edebilirsek bazı şeyleri ortaya koymuş oluruz. Peki neden kaynaklanıyor? Bunun sebepleri ne? Bir sebebi yok birçok sebebi var mesela şu anda dünyanın geldiği noktadan kaynaklanan sebepleri var. Dünya eski dünya değil internet dediğiniz şeyle iletişim erişim o kadar kolay ki dünyanın ta öteki ucunda olan bir hadiseden anında haberdar oluyoruz. Anında bilgimiz oluyor gençlerimiz çocuklarımız bizden daha fazla bilgisayarı interneti kullanıyorlar onlar da o alanda dünyadan haberdar oldukları için dünyada esen bu rüzgar ki ateizm aslında en başta Hristiyan dünyada esmeye başladı ve şu anda Hristiyan dünyanın büyük bir kısmında ateizm çok daha üst düzeyde o dünyada oluşan şeyin bizim dünyamıza olan da etkileri var. Bu işin devletten kaynaklanan sebepleri var. Devlet bazen Dine hizmet edeceğim diye yanlış usul ve usluplar kullandığı için insanları dine düşman ediyor. Bazen hakkı olmadan dini savunma noktasında kendini gördüğü için kendi siyasi anlamda yaptıkları şeyleri dine referansla yaptıkları için gençlerin dünyasında çocukların dünyasında tersten bir tepki oluşuyor ve bu tepkide onların inanç noktasında kaymalarına sebep oluyor. Meselenin Hocalardan, cemaatlerden, gruplardan kaynaklanan sebepleri var. Hocaların özellikle dini anlatma noktasında konumu olan insanların ki yarım yamalak ben de onlardan sayılırım. Sahayı tam anlamıyla tanıyamadıkları için muhatapları tam anlamıyla fark edemedikleri için şu anki nesli 10 yıl önce 20 yıl önce 30 yıl önceki nesille aynı şekilde gördükleri için güya hakikati savunuyoruz diye söylediğim doğru söylediğimde bir şey yok söylediğim kitabın ortasından bir söz ama bunu söylerken muhatabı tam anlamıyla gözetmeden bunu söyledikleri için o söylemden kaynaklanan arızaların oluşturduğu etkiler var ailelerin etkileri var Mesela özellikle dindar ailelerde bu şey çok fazla yaşanıyor. Dindar aileler kendi çocuklarını bu manada tanımadıkları için, kendi bu manadaki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getiremedikleri için, bazen de umursamadıkları için aslında başlamış çözül Çözülme ama umrunda değil babanın annenin zaten babalar biliyorsunuz bu işi annelere havale etmiştir. Sanki din işleri anneler tarafından yürütülmeli gibi babalar sadece para kazanır o parayı verir. Böyle bir şey anlaşıldığından dolayı anneler de bu işin üstesinden tam anlamıyla gelemediklerinden dolayı özellikle çocuklara çevre oluşturma noktasında oluşan zaafiyetlerden dolayı ailelerden kaynaklanan etkiler var kişinin kendisinden de var. Mesela bu ateizm, deizm havalı bir şey. İşte biraz aykırı düşünmek, herkesle aynı düşüncede beyilim havaları, gençlere böyle şeyler biliyorsunuz biraz hoş gelir. Biraz içinde bu işin kibir de var. Biraz aykırı davranma, muhalefet davranma itiraz etme adına bazı şeyler var bunlar da var bütün bunların sebepleri var başka başka sebepleri de var şimdi benim güzel kardeşlerim bu izahların sonrasında sizi aleyhissalatü vesselam efendimizin bir beyanına getireceğim bakın hadis kitaplarına sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz ya söylüyor söylüyor da duyan kim anlayan kim söylüyor aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz Hadislerde şöyle üsluplar göreceksiniz. Eğer şöyle yaparsanız, eğer şunlara dikkat etmezseniz insanları inançlarından koparırsınız, inançlarından soğutursunuz. Eğer böyle yaparsanız insanlara Allah ve Resulünü inkar ettirirsiniz. Eğer şöyle yaparsanız insanları o amellerinin altında ezersiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce söylemiş bakın dedim ya neden kaynaklandığı yönündeki sebepleri Birer birer sorgulamalıyız belki birer birer masaya yatırmalıyız tek tek ele almalıyız ama bu, bu bugünkü meclisin konusu değil. Ben aslında hakikate hakkıyla şahit olmanın bir başka alanına ait şeyleri söyleyeceğim için sözü bu noktaya getirdim. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de böyle bir şey söylüyor. Şöyle davranırsanız insanları dinden edersiniz. Şöyle konuşursanız. İnsanları dinden soğutursunuz. Şöyle şöyle şeyler yaparsanız insanları Allah ve Resulü'nü inkar ettirirsiniz. Eğer şöyle şöyle yaparsanız insanları amellerinin altında ezersiniz demiş mi? Demiş. Demiş de biz genel anlamda gerek ayetlere gerek hadislere karşı yaklaşımımızda şöyle bir problem var benim güzel kardeşlerim. Ya bırakıyoruz orada. Tarihte nasıl söylenmişse orada kalsın diyoruz. Anlatıyoruz evet güzel rivayeti de söylüyoruz. Ama o manada bu işin bugünün dünyasına bakan yüzünü sorgulamıyoruz. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği her sözün o günün dünyasında belli bir ağırlığı etkisi olduğu gibi bugünün dünyasında da var. Eğer biz bugünün dünyasına güncelleyemeyeceksek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözleri bugünün dünyasına getirip de hayatımızdaki belli alanları o nebevi ikazlarla, uyarılarla, mesajlarla yenilemeyeceksek, tesis etmeyeceksek, inşa etmeyeceksek sadece bizim için bir malumata dönüşecek. Genel anlamda da bunu yapıyoruz. Bakın çok kez okuduğumuz bir rivayeti şimdi ben sizinle paylaşacağım. Bildiğimiz belki defaatle duyduğumuz bir rivayeti paylaşacağım. Aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişen önemli isimlerden bir tanesidir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh. Alim, fakih, kari, hafız, alimlerin imamı olan birisi. Ben onu anlatırken öyle söylüyorum. İnşallah da isabet kaydediyorum İbni Cebel ya dağın oğlu babasının adı Cebel. Dağın oğlu dağ gibi adam diyorum. Az yaşamış ama çok şey ortaya koyarak gitmiş bir büyük sahabi efendimiz. Allah ondan da diğer bütün sahabi efendilerimizden de ebeden razı olsun. Aleyhisselatu vesselam efendimiz Muaz İbni Cebel'i Medine'nin dışarısındaki bir mahalleye imam olarak tayin etmiş. Genelde yassı namazlarını Mescid-i Nebevi'de kıldıktan sonra Muaz İbni Cebel oraya gider o mahalleye. O mahalledeki insanlara da ikinci kez kendisi için ama cemaate ilk kez yatsı namazını kıldırır. Çünkü orada tarlada bahçede çalışan insanlar Medine'ye gelemedikleri için, Mescid-i Nebevi'ye gelemedikleri için Allah Resulü Muaz Cebel'i bu işte görevlendirmiş. O da bu vazifeyi yerine getirme adına gidiyor onlara namaz kıldırıyor. Bakın somut bir örnek günün birinde namaz kıldırırken Bakara suresini okuyor yassı namazında. Bakara suresi 286 ayet. Yorulmuş cemaat arkasında bitmiş vaziyette içlerinden birisi dayanamıyor selam veriyor namazdan çıkıyor. Ben Muaz'ın arkasında namaz kılmıyorum diyor. Gidiyor yalnız başına yassı namazını kılıyor çıkıp evine gidiyor. Arkadaşları diyorlar ki senin bu yaptığın iş nifak alametidir. Sen böyle bir şey yapmamalıydın nasıl Muaz'ın arkasından namazı bıraktın gidip tek başına namaz kıldın böyle yapman seni münafıklığa doğru götürür dolayısıyla yanlış yaptın diye onu uyarırlar o da der ki o sahabe efendimiz vallahi benim niyetimi Allah biliyor ben yarın sabah gideceğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlatacağım o ne derse de onun dediğini yapacağım varıyor aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına ya Resulallah diyor biz develerle su taşıyan insanlarız gün boyu tarlada bahçede çalışırız. Muaz seninle birlikte yassı namazını kılmış geldi bize namaz kıldırırken Bakara suresiyle bize namaz kıldırıyor ben dayanamadım baktım ki düşüp kalacağım selam verdim çıktım namazdan gittim arka tarafta kendi başıma yassı namazını kıldım Evime gittim ama arkadaşlarım dediler ki senin böyle yapman bir nifak alametidir diyerek bana bu manada uyarılarda bulundular. Ben mi yanlış yaptım yoksa bu yaptığım davranış senin nazarında doğru bir davranış mı? Aleyhissalatü vesselam efendimiz o sahabi efendimize cevap vermiyor. Bu bir Müslim hadisidir başka kaynaklarda da var. Yüzünün rengi değişiyor, çok gadaplanıyor, sinirleniyor... Ey Muaz diyor o sahabi efendimize değil bakın Muaz'a dönüyor. Ey Muaz diyor sen ne yapıyorsun böyle sen insanlar için bir fitne mi olacaksın? Bu halin ile insanların dinden soğumasını mı istiyorsun? Bundan sonra asla böyle yapma şems duha leyl ala gibi süreleri oku namazı bu kısa sürelerle kıldır. Bırak cemaat evine gitsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi önemli bir ibadette dahi bu manada bir aşırılık gördüğü anda tepkisi bu. Ve söylediği söze dikkat edin sen insanlar için fitne mi olacaksın? Yani insanları dinden mi edeceksin? İnsanları dinden soğutacak mısın diyerek bir alim olan Muaz İbni Cebel gibi bir sahabi efendimizi uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. E biz biliyoruz bunu bu rivayeti kaç kez okuduk biz kaç kez bu rivayeti burada da aktardık. Aktardık ama taşıyamıyoruz günümüze zannediyoruz ki şu anda bizim muhataplarımız kendi çocukluğumuzdaki gibi bizim çocuklarımız da bize benziyor benzemiyor bunu anlayalım artık. Bakın 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceki nesil yok şu anda karşımızda. Eskiden inkar yoktu, tembellik vardı. Şimdi hem tembellik hem inkar var. Bunu anlayalım. Eskiden anne ve babalarımız, hocalarımız bize namazı söylerdiler. Namazı kılın Allah'ın emridir. Nasıl namaz kılınır onu da anlatırdılar artık sen... Ya yapardın ya da tembellik yapar yapmazdın ama bunun sıkıntısını içinde çekerdin. Şu andaki nesle nasıl namaz kılınır noktasındaki bir vaaz hatalı bir vaazdır. Çünkü şu andaki neslin nasıl namaz kılınırdan önce neden niçin namaz kılınır bu soruların cevaplarını bulmaya ihtiyacı vardır. Ve iman adına bir problem var şu anda imani anlamda bir problem var. Eğer sen imanı anlatmadan ibadete sözü getirirsen, ibadet adına bazı şeyleri söylersen evet senin korkundan yaparmış gibi gözükür. Ama bir müddet sonra serbest bir alan bulduğu zaman bu sefer farklı farklı noktalara kayar gider. Bildiğiniz bir hadisi ben yine hatırlatayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi mi çocuklarınıza 7 yaşında namazı söyleyin. 7 yaşında gündem edin 10 yaşına geldikleri zaman halen kılmıyorlarsa da onları terbiye edin oradaki darabeyi dövün diye hemen çevirirler ama biz terbiye edin diye anlayalım. Çünkü Allah Resulü'nün bir tane çocuğu namaz için dövdüğü vaki değildir. Eğer varsa böyle bir şey getirin bana söyleyin ben bu sözümü geri alacağım. Ben öyle ona buna yaranmak için sözleri yumuşatan birisi değilim. Ama benim derdim bu manada yanlış şeylerin anlaşılmaması adına bir gayrettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuklarınızı namaz için dövün dememiştir. Kendisi de çocuklarını namaz için dövmemiştir. Bir tane örnek varsa bu konuda söyleyin dediğim gibi sözümü geri alacağım. Şimdi şunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. 7 yaşında gündem edin çocuklarınıza namazı 8 9 10 7'den sayarsak 7 8 9 10 4 senede alıştırın terbiye edin onların alışması için zemin hazırlayın diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyoruz değil mi bunu biliyoruz gözden kaçırmamız gereken bir şey var bu sözü aleyhissalatü vesselam efendimiz nerede söylüyor? Medine'de söylüyor. Beş vakit namazın hayatı şekillendirdiği peygamber şehrinde söylüyor. Peygamberin hayatta olduğu bir Medine'de söylüyor. Ezan duyulduğu zaman hayatın durduğu bir şehirde söylüyor. Böyle bir şehirde ve vesselam Efendimiz 4 yıl eğitin diyor çocuklarınızı. Siz şimdi gelin asrı felakete nerede namaz nerede namaz nerede ezan nerede bunu duyan namazla hayatı durduran kaç tane adam var içimizde. Böyle bir zeminde kalkıp da 3 senedir bunun süresi 3 seneyi aşarsa eğer biz yapacağımızı biliriz diyerek bu manada bir şeyler yaparsak eğer kırarız inkar ettiririz soğuturuz Allah korusun düşman ederiz. Onun için bu manada yapmamız gerekenler çok ciddi bir biçimde yeniden zihnimizde güncellenmesi lazım. Sadece mesele inanın ki namaz meselesi değil. Bakın en büyük sorunları tesettür alanında çekiyoruz biz. Şimdi benim güzel kardeşlerim hocaların şöyle bir adeti var. Söylediği vaaz konu ne olursa olsun söz şöyle dolaşır gelir kadının üzerine gelir. Neyden bahsederse etsin sohbette, vaazla bir kere kadının üzerine gelir o söz. Kadının üzerine gelir, kadının üzerine gelir gelmez de tesettür üzerine gelir. Vaazlarımızda, sohbetlerimizde yıllar yıldır biz tesettürü, başörtüsünü, çarşafı, pardüsüyü anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz. Bu memleketin çocukları olarak 30-40 yıllık bir başörtüsü mücadelemiz var mı? Var peki biz 2019 yılındayız bu kadar söz bu kadar mücadele ortaya çıkan tabloyla yan yana koyun valla içimizi acıtacak bir tablo var karşımızda peki burada da bir arıza yok mu bu kadar söz bu kadar mücadelenin neticesi bu mu olmalıydı e benim güzel kardeşlerim 10 yaşındaki bir kız çocuğuna sen imanı anlatmadan aman amcası dedikodu etmesin aman teyzesi laf etmesin aman arkadaşlarım beni kınamasın diye daha tesettürün ne demek olduğunu bilmeyen kıza ve tesettürün ne anlama geldiğini anlatmadığın o kıza tesettürü sadece ona buna poz vermek için dayatırsan neticesi bu olur neticesinin bu olmasının sorumlularından bir tanesi biziz hiç bu manada başkalarına kimseye Fatura etmeyelim. Yanlış yerden meseleyi konuşuyoruz. Yanlış yerden meseleyi ele alıyoruz. Yanlış yerden meseleyi aldığımız için aslında ömür yaşlandıkça daha kamil noktaya doğru ibadet hayatımız taşınması gerekirken ömür yaşlandıkça çözülmeler artıyor. Aslında bir insan 30 yaşındaki iman heyecanı 40'a vardığı zaman daha da fazlalaşmalı. Elliye vardığı zaman hayatındaki nafile ibadetler daha da artmalı. Helal harama daha da fazla dikkat etmeliyken makara tersinden dönüyor. Aslında ömür yaşlandıkça dini hayatta çözülmeler oluyor. Şimdi bu tespiti yaptığımız zaman bizim bazı şeyleri daha ciddi bir biçimde sorgulamamız lazım. Dert çok. Mesela ben şimdi bir örnek daha vermek istiyorum bu alanda. Yeni daha kuralar çekildi hacca giden Gidecek olan kardeşlerimiz için Allah onları kendi misafiri olarak kabul etsin bizlerin de dualarını inşallah onlarla vardırsın o güzel topraklara Allah aşkına ben susayım siz konuşun ya iki buçuk milyon insan resmi kayıtlarla her sene hacda bir araya geliyor dönüp geliyorlar bunlar dünyanın dört bir tarafına dağılıyorlar ne değişiyor dünyada? 2,5 milyon insan hac gibi bir ibadeti yapmak için Mekke'de ve Medine'de bir araya geliyorlar. Hac bir kıyamdır, hac bir kaldırıdır, hac bir beraattir. Her türlü günahtan, fısktan, isyandan, zulümden beri olmaktır, ayrılmaktır. Bu kadar önemlidir hac. Peki bu hacdan sonra dönüp gelen hacılarımız zemzemden hurmanın, hurmadan ve hacdaki işte inşaatı anlatan o güzel güzel hikayelerden biliyorsunuz bizimkiler oraya gidince mühendislik damarları fazlalaşıyor her birisi şöyle olsa böyle olsa ya bizim başbakan cumhurbaşkanı orada olsa şöyle yapar böyle yapar işleri güçleri o zaten. Bu tarz şeylerin dışında ne geliyor Allah aşkına hacın o ruhundan buraya? Niye böyle? E ruhunu öldürmüşüz biz. Şekil var ruh yok. Umrunda mı dünyayı yönetenlerin iki buçuk milyon orada bir araya gelmiş. İki buçuk milyon değil on milyon olsa ne yazar. Çünkü onun bir zararı yok ki ona. Ne yapacaklar gelecekler ibadetlerini yapacaklar şekli anlamda ruhunu almadan dönecekler. Dünyayı yönetenleri korkutmuyor o hac. Ama bir hac yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Hac da değil umre. Umretül gazâ. 7. yılda yapılan umreydi. O 7. Yap yılda yapılan umre Mekke müşriklerinin inanılmaz derecede korkuya düşmelerine neden oldu. O korkunun mahkum oldular biliyor musunuz? Onun yüzünden Mekke fethi geldi arkasından. Allah Resulü orada bir hac yaptırdı. O hac Mekke fetinin müjdesi oldu. Bir hac arkasından fetih getirdi. Bir hac arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 124 bin insanla o topraklara gitmesine vesile oldu. Biliyorsunuz Hicri 9'da Hazreti Ebubekir hac yaptı. Onun yaptığı hac ikinci sene 124 bin insanın veda haccında aleyhissalatü vesselam efendimizin arkasında toplanmasına vesile oldu. Ve o hac o son hac yani veda haccı dinin kemale erdiği nimetin tamamlandığı hac oldu. Nerede o haç nerede yok ne olduğu şekil var ama ruh yok. Şimdi biz bunları fark edip bu manada eğer bazı şeyleri yapmazsak yazık olacak emin olun bazı şeyleri biz kaçıracağız. Allah korusun bu neslimizi de kaybedeceğiz. Geliyor şimdi delikanlımız 20 yaşında kusura bakmayın ama söyleyeceğim bunu. Şehvet damarı böyle en üst düzeyde seni bir hoca olarak bilmiş senin yanına gelmiş. Abi olarak bilmiş senin yanına gelmiş. Amca olarak bilmiş senin yanına gelmiş. Neyse artık bu gencin o halini anlamıyor. Sen ondan başka başka şeyler istiyorsun. Adamın başka dertleri var dünyasında. Dertlerinden hiçbir tanesinden haberin yok. Senin tuzun kuru, 50 yaşındasın. 20-25 senedir evlisin. Param var, işim var, her şey tamam. Kendin gibi bir muhatap istiyorsun. 20 yaşındaki bir delikanlının dönüp kendin 20 yaşında nasılsın onu da sorgulamıyorsun. Ondan vazgeçtik. Bunu da düşünmeden ondan başka başka şeyler bekliyorsun. Şimdi aklıma bir Hatıra geliyor. Anlatayım mı? Anlatmayayım mı diye götürüp de getiriyorum. Anlatayım. Burada dertleşiyoruz. Bizim 20'li yaşlardayken Arapça okuduğumuz bir medrese vardı. 5 kişiyiz. İkimiz iki kişi evli. Ben de evlilerdenim. 3 üç, üç tane arkadaşımız da bekar. Hocamız Allah selamet versin. Çok iyi bir hocaydı. İşini çok iyi bilen birisiydi. Bize klasik metinleri okuturdu sabah namazından sonra biz bir yere giderdik o da namazı kıldırır oraya gelirdi ona da kapıyı hep bizim bir arkadaş açardı o kapıyı açan arkadaş 22-23 yaşlarındaydı bekardı sakalsız birisiydi her kapıyı açtığında hoş geldin hocam derdi o hocamızla hoş bulduk ama yine sakalları boş bulduk derdi sakalsızlığına vururdu dayanamadı bir gün bana açıldı ya dedi ben fıttıracağım bu hocam her seferinde sakalı gündem ediyor ya Allah aşkına bir gün dedi ki ya sen niye evlenmiyorsun senin ne derdin var niye böyle bir sıkıntı çekiyorsun bunu demiyor hep bana sakaldan bahsediyor hep bana sakaldan bahsediyor ve sonra koptu arkadaş ilimden de vazgeçti Arapçadan da vazgeçti ne, şu anda yine durumu iyi ama böyle bir hale geldi belki bir bahane olarak kabul edilmez ama Netice itibariyle böyledir. Sen 20 yaşında 22 yaşında bir delikanlının onlarca meselesi varken o meseleleri konuşmaz da ta, ta sonraları konuşulması gereken bir meseleyi getirir gündem edersen kaybedersin onu. Ve ona başka başka zararlar da verirsin. Bunları ne yazık ki veriyoruz ve ne, ve ne yazık ki biz çoğu zaman farkında değiliz. Çocuk oyuna kilitlenmiş mesela. Oyun oynayacak. Sen... O oyun oynamasına engel oluyorsun. Engel olurken de namazla ceza veriyorsun ona. Hadi namazını kıl hadi namazını kıl. de bir namaz namaz diyerek ona çok sevdiği bir şeyden mahrum ederek ceza veriyormuşsun gibi namazı telkin ediyorsun. Namazı kıldırmanın yolu bu değil ki. Bırak eğer meşru ve helal dairede bir şeyse oynasın. Sen de onunla oyna bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sen bu manada dersi almadın mı? Ali selamünaleyküm efendimiz. Kendi torunlarına binek olan bir peygamber ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sırtına Hasan'ı, Hüseyin'i bindirip evin üzerinde ortasında gezdiriyor mu, gezdirmiyor mu? Niye anlatıyoruz peki bunları? Niye anlatıyoruz? Hikaye olsun diye mi? Bu hali gördü Ömer, Hazreti Ömer. Bu hali gördü Ebu Eyyub el-Ensari. Bu hali gördü başka sahabe efendiler. Efendilerimiz şaşırdılar yapmadıkları görmedikleri bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binek olmuş torunları onun sırtında evin ortasında Allah Resulü onları gezdiriyor dayanamadı en son Ebayip El sarı dedi ki ben güzel bir bineğiniz var Allah Resulü de onlara döndü dedi ki binek güzel ama süvariler de güzel süvariler de güzel dedi Böyle bir peygamberi anlatan, böyle bir peygamberi olan ümmetin hali böyle olamaz. Kimse kusura bakmasın. Bizim eğer hallerimizi Allah Resulü'nün o hali değiştirmeyecekse daha neyi bekliyoruz biz Allah aşkına? Sünnet dediğimiz şey, hakikate şahit olmak dediğimiz şey budur işte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin örneğini, modelini ortaya koyuyor. Benim güzel kardeşlerim, Bakın tercümanul Kur'an olan İbni Abbas, İslam dediğiniz bu güzel sistemi, bu ilahi sistemi, bu Allah'ın sistemini dört katlı bir binaya benzetiyor. Bu binanın birinci katında akide var diyor, inanç esasları var diyor. İkinci katında ahlak var diyor, üçüncü katında ibadet var, dördüncü katında muamelat var diyor. Sıralamayı da İbn Abbas böyle yapıyor ve gerçekten bakın Kur'an'ın nüzül sürecine aynen böyle göreceksiniz. En başta akide var, iman var, sonra ahlak var, sonra ibadet var, sonra da diğer şeyler, muamelat var. Sen eğer kalkar ibadeti en başa alırsan, imanı anlatmadan ibadet dayatırsan, imanı kavratmadan ona İbadete ait bazı şeyleri ondan istersen, imanı kavramamış bir insandan namaz kılmasını istersen, imanı kavramamış bir insandan tesettür istersen, imanı kavramamış bir insandan cihat istersen yanlış yaparsın. Önce iman olacak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesi bu. Önce imanı içselleştirecek, içecek. Neden Allah'a iman ettiğini, Allah'a imanın ne demek olduğunu, bu imanın kendisine yüklediği sorumlulukların neler olduğunu öğrenecek. vefatle söyledik değil mi burada? Abdullah İbni Ömer'de, Cündüb bin Abdullah'da demediler mi şunu? Biz Resulullah'ın yanında ergenliğe erişen gençlerdik. Allah Resulü bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı öğrendik. Ama bakıyoruz size siz imandan önce Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor ama biz Resulullah'tan önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendiğimiz için her öğrendiğimiz ayet bizim imanımızı arttırıyordu. Niye imanlarımız artmıyor problem burada zemin çürük zeminde problem var zemin problemli olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz yaşıyoruz yaşıyoruz yaşamaya da devam ediyoruz. Ne dedi biliyor musunuz Ayşe anamız? Bukhari'de geçen bir rivayet bu. Kur'an'dan ilk nazil olan ayetler imanla alakalı olan ayetlerdi. Kur'an ahirete imanı söyledi. Cenneti söyledi, cehennemi söyledi, bunları söyledi. Sonrasında insanlar İslam'da toplandıkları zaman helal ve haram konularını içeren süreler inmiştir. Eğer başlangıçta diyor Ayşe anamız içki içmeyin şeklinde vahiy gelseydi diyeceklerdi ki insanlar biz asla içki içmeyi terk etmeyiz. Zina etmeyin şeklinde vahiy inseydi diyecektiler ki insanlar biz asla zinayı terk etmeyiz. Bu da onların İslam'ı kabul etmelerini zorlaştırırdı. Bakın Ayşe anamız hücre-i saadeti İçinde çok güzel bu ruhu anlamış birisi olarak meseleye nasıl bakıyor? Önce ne oldu sonra arkasından ne geldi? Sen zemini bunun üzerine kur. Önce kökte temelde iman olsun. İmanı çok güzel içselleştir anlasın. Allah'a iman meselesinde hiçbir tereddüdü olmasın. Bütün şüpheler izale olsun onun arkasından ne söylersen söyle. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit yine gitmiş bende daha birkaç şey daha söyleyeceğim size ama önemli bir şey söyleyeceğim şimdi bakın İmam Bukhari'nin sahihinde Hazreti Ali'den şöyle bir söz aktarılıyor bize diyor ki o ilim şehrinin kapısı olan o güzel insan insanlara onların anlayabilecekleri şekilde konuşun eğer böyle yapmazsanız onlar hakikati inkar ederler onların Allah ve Resulü'nü Yalanlamalarını ister misiniz? Hazreti Ali diyor. Belki de bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi bilmiyoruz. Bu biliyorsunuz hadis külliyatında bu tarz rivayetlere mevkuf hadis diyoruz biz. Sahabe sözü diye naklederiz ama belki de ve selam Efendimizin sözüdür. Ancak bu sözü destekleyen başka başka hadisler zaten var. Burada açıkça beyan olduğu için özellikle ben bu sözü söyledim diyorsun ki hocamıza hocam diyorsun şu meseleyi böyle anlatma bu çağın insanı böyle anlamaz bunu bak mesele yanlış yerlere kayar zihinlerde yanlış şeyler oluşur bu nesli Kur'an'a hadise düşman edersin hadislere özellikle düşman edersin sen kalkar bu hadisleri altını üstünü doldurmadan meseleyi tam anlamıyla izah etmeden insanlara düşman edersin e hocamız diyor ki sen diyor hakikati gizlememi mi istiyorsun benden? Ben kitabın ortasından konuşuyorum. işinize gelirse benim söylediğim doğru. Allah'ın kitabında bu ayet yok mu? Peygamberin hadislerinde bu yok mu? Ben onları söylüyorum. Evet doğru diyorsun. Sen Allah'ın kitabından konuşuyorsun. Peygamberin hadislerini söylüyorsun. Ama bak böyle de bir söz var. Ortada böyle bir söz var. Eğer hakikate hakkıyla şahit olabileceksek mecburen bunlara dikkat etmek zorundayız yoksa hadis gördüğü zaman rengi değişen peygamberden bir söz duyduğu zaman köpüren ciddi bir biçimde tepki gösteren bir zümre oluşturursun işte bu uslubu tam anlamıyla oturtmadığın zaman sen de onların inkarına vesile olursun genç gelmiş karşıma Ebu Davut'tan bir hadis okuyor Ebu Davut'un kim olduğunu bilmiyor. Ebu Davut şahıs mıdır kitap mıdır onu bile bilmiyor. Ebu davud'un kelime anlamının davudun babası olduğunu da bilmiyor. Ebu Davut artık onun için ne anlama gelmişse öyle. Oradan bir hadisi söyleyerek olmadık sözler söyleyip benimle tartışıyor. Bu gençlerin bu noktaya gelmesinin altında bir de böyle bir şey var. Ne yazık ki bu konuda bazı şeyler tam anlamıyla korunamadığı için gençlerin dünyasında özellikle hadisler konusunda böyle bir yanlış algının oluşmasına sebep olundu. Ama biz eğer Hz. Ali'nin dediği şu sözü anlasak, anlayacakları şekilde onları anlatsak, bazı şeyleri anlayamayacaklarsa ertelesek, daha önemli şeyleri öne çıkarsak, ehem mühim listelerini biraz daha doğru bir biçimde kursak bu manada belli şeyleri hassasiyet adına gözetsek ve ona göre davransak emin olun farklı farklı neticeler olacak bundan hiç şüpheniz olmasın Abdullah İbni Mesud da buna benzer bir söz söylüyor adamın biri bir hadis anlatır da o hadisi aklı almayacak bir kimse dinlerse bu onun için fitne olur diyor söze dikkat edin Bakın başka bir sözünde biraz daha detay veriyor. Herhangi bir topluluğa anlatmış olduğunuz bir hadis. Eğer onların akıllarının almayacağı bir hadis ise bu mutlaka onların bazıları için fitne olacaktır. Bu da İbni Mesud radıyallahu anh'ın sözü. Şimdi adam almış eline gelmiş senin karşına. Diyor ki sen diyor Bukhari'yi sahih diye söylüyorsun hocam ve diyorsun ki buhari anlatınca Kur'an'dan sonra en sağlam kitabımız diyorsun. Hadi şu hadisi bana bir anlat bakalım. Böyle bir hadisi peygamber söylemiş olabilir mi? Neymiş o hadis? Dehr'e zamana sövmeyiniz. Dehr zaman Allah'tır. Nasıl zaman Allah'tır? Böyle bir sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyler mi? Gel diyorsun gel otur biraz konuşalım. Bak Mekke müşriklerinin şöyle bir zaman anlayışı var. Onlar zamanı mutlak manada fail olarak görüyorlar. Allah'ın iradesinin dışında bir zaman anlayışları var. Ve o zamanın getirdiği şeylerde zamana küfr ediyorlar. Aslında küfrettikleri şey zamandan dolayı Allah'adır. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem o dehrilik anlayışını yerle bir etmek için böyle bir şey söylüyor. Burada söylenen sözün anlamı şudur, şudur, şudur diye izah ediyorsun. Genç anlıyor. Anlıyor ve o manada o önün zihninde oluşan ön yargılardan kurtulmuş oluyor. Çok hassas bir meselede bir örnek vereyim size. Bakın bu modern dünyanın, modern insanların... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla alakadar olarak özellikle onun evlilikleriyle ciddi problemleri var. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok evlendi? Bir de o evlilikleri içerisinde niye bazı hanımların yaşları küçük? İki meseleyi ısıtıp ısıtıp gündeme getirirler. Müsteşlikler bu meseleyi konuşurlar. Batıda Allah Resulü'nün aleyhinde bu konuşulur. Şimdi bizim dünyamızda burada da konuşuluyor. Müslüman hiçbir sıkıntısı yok. Geliyor ya bir hanım ya bir erkek bu meseleyi soruyor ve sorarken de sorgulayarak soruyor. Şüpheyle soruyor. Sıkıntıları var, itirazları var. İtiraz ederek soruyor. Sen eğer şöyle dersen Müslümansın inan inanmıyorsan canın cehenneme. Böyle adamı gönderirsen o adamı dinden imandan edersin. O tuttur onu yanına meseleyi sosyal anlamda ele al. Kültürel anlamda ele al. Örfi anlamda ele al. Önüne karşısına çok değil 14 asır önce değil. Mesela bu memlekette 1950'de 1960'daki sosyal hayatın tablosunu anketini önüne çıkar göster. O gencin dünyasında var olan şüpheleri izale edeceksin. Gencin peygamberle sorunu yok aslında benim güzel kardeşlerim inanın ki böyle. O gencin peygamberle sorunu yok anlayamıyor ya. Yıllardır bu telkinle büyümüş bir genç interneti açıyor sosyal medyada şurada burada bir sürü aleyhde yazılar okuyor. İslam'ın aleyhine Resulullah'ın aleyhine evliliklerin aleyhine çocuk yaşta ya da genç yaşta evlenme meselesinin aleyhine bir sürü şey duyuyor. Sen bu duydukları şeyi gerçek manada ayakları yere sağlam basacak bir biçimde o gencin dünyasında oluşan şüpheleri izale edecek şekilde izah etmezsen kaybedersin o genci. Eğer dersen ki bana ne ben anlatırım inanırsa inansın inanmazsan inanmasın benim sana diyeceğim bir şey yok. Ama eğer bunun ızdırabını yüreğinde çekiyorsan diyorsan ki kaybettiğimiz her bir genç bir alemdir bir gencin ivansız olarak gitmesi bütün bir dünyanın yıkılması gibidir çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir insanın hidayetini yüz kızıl tüylü deveye denk gördü bir insanın hidayetini üzerinde güneşin doğup battığı toprakların hepsinin fetinden daha aziz bildi eğer Resulullahın o beyanı senin yüreğini yakmıyorsa Önünde imansızlıktan kıvranan o gençler sana ızdırap olmuyorsa ben sana ne diyeyim? Sen Allah'a hesabını ver. Ama ben bu işin ızdırap haline gelmesini isteyenlerdenim. Hatta ben şunu diyorum size de söylüyorum. Söylediğim başka yerlerde söyledim bir de burada söylüyorum. Bir sala duyuyorsunuz caminin minaresinden süzülüp gelen bir sala. Duyduğunuza göre o muhitte yaşayan bir insansınız öldü gitti falanca diye İmam efendi arkasından söylüyor eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ufkunu biraz olsun anlasak bir salayla yıkılmamız lazım düşmemiz lazım ve şunu düşünmemiz lazım gitti birisi gitti ve ben acaba ona Allah'ı anlatabildim mi acaba ben ona iman adına bir şeyler söyleyebildim mi? Yarın o adam benim komşum olarak benim karşıma çıktığında Allah'ım bir ömür bu adamla ben aynı mahalledeydim. Ama bir gün olsun seni bana anlatmadı dediği zaman hangi birimiz bu hesaptan kurtulacağız? Eğer biz bunları duymuyorsak yüreğimizde ben ne diyeyim ki bize? Ama duymak zorundayız. Vallahi bunun hesabı var. Billahi bunun hesabı var. Allah bunun hesabını bize soracak. Zannetmeyin ki bu iş sadece hocaların işidir. Zannetmeyin ki bu iş sadece birilerine havale edilmiş bir iştir. Bu manada hepimiz mesulüz ve sorumluyuz. Onun için imansızlık noktasında her türlü mesele yüreğimizi yakacak en öncelikli meseledir. O halde yapmamız gereken belli bu manada elimizden geldiğince bunları söylemek durumundayız. Bakın bir örnek olsun diye bir son bir şey söyleyeyim. Mucalit İbni Said isimli tabi'in dünyasının önemli isimlerinden birisi var. İmam-ı Şabi ile aynı dönemde yaşamış. Diyor ki Şabi bana bir hadis anlatmıştı. Ben de hadisi duydum heyecanlandım. Önüme çıkan ilk adama dedim ki Şabi'den şöyle bir hadis duydum. Hadisi naklettim. Adam benden ayrılmış direkt i̇mam Şabi'nin yanına koşmuş. Ben diyor Mucalit İbni Said'den şöyle bir hadis duydum. O hadisi senden duyduğunu nakletti bu hadisi sen mi ona söyledin İmam-ı Şabi bir şey demiyor sükut adam soruyor cevap yok çıkıp geliyor tekrardan mücalidin yanına sen diyor bu hadisi demek ki duymamışsın İmam-ı Şabi'den ben gittim İmam-ı Şabi'ye sordum İmam-ı Şabi bu sözü söz, soruma cevap vermedi sükutla karşıladı. Mucalit telaşla İmam-ı yanına gidiyor çünkü bu önemli bir şey hadisi doğrulatıyor eğer Allah korusun bu manada yanlış bir şey olsa onun sikalığı güvenirliği gidecek. Mucalit koşuyor İmam-ı yanına ya diyor biraz önce bu hadisi sen bana söylemedin mi? Evet söyledim e adam geldi sana dedi ki böyle bir hadisi Mucalit Şabi'den duymuş sen niye sözü doğrulatmadın? Şöyle bir şey söylüyor İmam-ı Şabi rahmetullahi aleyh ne kadar büyük bir insan olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ben sana ancak hikmet ehlinin anlayabileceği hadisleri söylüyorum. Ama sen gidiyorsun bu hadisleri duyunca anlamayacak insanlara aktarıyorsun. Sözün devamı nasıldır biliyor musunuz? Bu ilim ancak aklını kullanabilen ve dinini güzelleştirmek isteyen kimselere fayda verir. Böyle olmayanların nasiplenmeyeceği bir şey yoktur. Sözü anlayan işi anlayan birisinin sözüdür bu. Herkese her şey anlatılmaz ki. Herkese her şey de verilmez ki. Burada Hazret Ali'nin biraz önce size aktardığım sözün şerhine bir bakın. Türkçesi var biliyorsunuz Fethülbari'nin. Fethülbari'de bir bakın açıklamasına. Bakın imamlarımız neler neler söylemişler. Mesela şunu diyorlar. Müteşabih meselelerin avama anlatılması asla caiz değildir. Eğer avam yani bu manada altyapısı olmayan insanlar varsa karşında müteşabih meseleleri konuşamazsın. Ahmet bin Hanbel buradan bir şey çıkarmış bakın çok önemli bir şey özellikle bizim böyle e, şey hızlı gençlerimiz var bazen bizi de korkaklıkla itham eden gençler o gençlere bir şey olsun diye söyleyeceğim. Ahmet bin Hanbel buradan yola çıkarak şöyle bir şey söylüyor. Devlet başkanına baş kaldırıyı söyleyen hadisleri olur orta yerlerde söylemek konuşmak caiz değildir. Ahmet bin Hanbel'in... Bu bir fetvasıdır ve buradan yola çıkarak söylüyor. Fethül Bari'de okuyacaksınız. İmam Malik yine buradan yola çıkarak şunu söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın zatına ait varlığına ait şeyler olur orta yerlerde konuşulmaz. İmam Ebu Yusuf yine buradan yola çıkarak şunu söylüyor. İnsanların garip karşılayacağı meseleleri konuşamazsınız avama. İnsanların duydukları zaman anlayamayacakları meseleleri konuşamazsınız. Ve başka imamlarımızın da bu konuda iştahı var. Peki bunlar ortadayken biz neyin peşindeyiz Allah aşkına? Nereden alacağız yolumuzu yöntemimizi? Hissiyat mı şekillendirecek bizim yolumuzu yöntemimizi? Yoksa gerçekten Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti mi şekillendirecek? Bazı kardeşlerimizin anlamadığı bir şeyin altını burada çizmek istiyorum. Emin olun bazen bağırmak, konuşmak, çağırmak, susmaktan daha kolaydır. Sükut zordur. Onu anlamayan adam anlamaz bunu. O zannediyor ki konuşmak zordur. Hayır sükut zordur. Bir şeyi biliyorsun, hak ve hakikat olduğunu biliyorsun ama diyorsun ki hazır değil bu toplum ya. Ben bunu söylersem insanlar inkar edecekler. Ben bunu söylersem fitneye sebebiyet verecek. Ben bunu söylersem başka arızalar çıkacak diyorsun. Dişini sıkıyorsun, havlu ısırıyorsun, bağ gidiyorsun, bağırıyorsun. avazın çıktığı kadar bağırıyorsun ama Allah için, din için süküt ediyorsun. Nefsin için değil. Korkaklık mı? Yoksa Allah'ın dinine olan hamiyetin bu karşılığımı o ahirette belli olacak. Onu burada biz kimsenin niyetini okuyarak söyleyemeyiz. Bu ancak ahirette hesap defterleri açıldığı zaman belli olacak. Dolayısıyla burada Hazreti Ali'nin söylediği bu söz bizim için çok çok önemli bir söz olmalı. Daha da yormayayım sizi son bir şey söyleyeyim sözümü de bitireyim. Benim güzel kardeşlerim bir dahaki hafta size açacağım biraz. Hakikatin hakkıyla şahitleri olabilmemiz için doğru bir söz, doğru bir ustup, doğru bir zaman, doğru bir zemin, doğru bir muhataba ihtiyacımız var. Söz doğru olacak ama uslup da doğru olacak. Uslup doğru olacak ama zaman da doğru olacak. Zaman doğru olacak, zemin de doğru olacak. Muhatap da doğru olacak ki hakkıyla hakikate şahitlik ortaya çıkmış olsun. Allah bizi gerçek manada hakkıyla hakikate şahitler kılsın. Son sözümüz Kur'an'ın bize aktardığı bir dua olsun mu? Rabbena amenne fektubna maaş şahidin Allah'ım bizler iman ettik. Bizi hakikate hakkıyla şahitler olarak yaz. Bizi hakkıyla hakikate şahitlik edenlerden eyle. Kazanacaklarına takılmadan, kaybedeceklerine takılmadan, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmadan bunları söyledim bu da var. Bunun ne olduğunu önümüzdeki hafta söyleyeceğim size. Bir denge çerçevesinde şahitliği ortaya koyabilecek Bahtiyar insanlardan olmayı bizlere nasip Amin. eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Akhanemin. El Fatiha.